Bu aleme gelen kişiler, etek kana bürünenler, hayız kanıyla yorulanlar, musibetlerle karşılaşırlar. Hele bahsus bu karşılayan kimseler imansız olursa bunlar için hayat bir azaptan başka bir şey değildir. Yani Allah'a inanmayan, kıyamete inanmayan, öğütten sonra dirilmeyi kabul etmeyen bunlar azabı daha bu alemden tatmaya başlarlar. İmanlı ile imansız bir olmaz. Alem ve cahil de bir değildir. İmanlı olursa kimin tarafından müptela olduğunu bilecek ve vatanı aslisini özleyecek ve vatanamalara <gülüyor> yönelecektir. İnsanın vücudu iki şey de müteşekkildir. Birisi topraktan hak olmuş ki binektir o. Bir de arşı olan ruh onun üzerine bindirilmiştir. Her şey yerli yerine vasıl olacak. Yalnız şu var ki imansızların Vücudu toprakta çürüdüğü gibi ruhları da felaki kamerada hapsolunacaktır. Ruhlar bedenden mı? semaya uruç ederler. Bütün ruhlar bedenden mı herkes yerli yerine. Vücut toprağa kalbolur, ruh müveketine döner. Fakat iki türlüdür. Bir kısmını kabul ederler semada.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 muhakkak bu geçitlerden geçecektir. Ölümden kurtuluş yoktur. Daima söyleriz ve söyleyeceğiz de her nefis ölümü tadıcıdır. Kim ki iman ile yoğrulmuş, ibadete tezyin olmuştur bu kalbi, o kimse ölüm tatlıdır. Bir rahatlıktır. Bir uykudur ki Kur'an-ı Kerim'de bunun misali vardır. Allah, Yüce'yi Peygamber'i uyutmuş yüz senel sonra ona sormuştur. Ne kadar yattın diye Ya Rabbi günün Cüz'ün de hani kısa bir zaman uyudum demiştir. Hayırdır Cenab-ı Hak 100 sene uyuttum dedi ben dedi. Bak eşeğe bak dedi çürümüş efendim kemikleri yiyeceksin içeceksin kurumuştu dedi. Bak gör dedi. Bak bir de gördü ki hakikaten öyle. Yani esab-ı de böyle. 300 sene uyudular. Bir an gibi gelmişti. Kalktılar karınları acıkmış ekmek almak için çarşıya indiler. Para verdiler fırıncıya. Baktılar ki fırıncı para 300 senedeki paraya kaldılar bunları siz define bulsunuz diye. Bunlar bize birer misaldir yani aşık sadıklar için gayet de kolaydır. Ve rahatlıktır. Ve vuslattır. Sevgiyle konuşma, vatana asliye dönme. Yani bir adam gurbete geldi, çalıştı, kazandı ve müneketine gitti rahata. Rahat etmeye, vuslat etti yani işte kendi müneketine döndü. Tafir <gülüyor> için böyle değildir. O geldi, sermayesini kötülükte yedi orada, Sonra gitti mağmum, kederli olarak orada sürünmeye başladı. Onun gibidir. Allah muhafaza buyursun. Onun için Cenab-ı Hak bütün insanlar hüsrandadır. İlla lezine âmine imad eden müstesna diyor Cenab-ı Allah iman eden iman eden illa iman Kamil bir iman.